1825 numaralı konu, Hüseyin'in içmesiyle kuyunun bereketlenmesi, Hüseyin Medine'den çıkıp Mekke'ye gitmek üzere iken kuyusunu temizleyen i̇bn Muti'nin yanından geçti, i̇bn Muti, Hüseyin'e, benim şu kuyum, bütün çabalarıma rağmen su vermiyor, dedi, Hüseyin, onun suyundan biraz getir, dedi, kovanın dibinde kuyu suyundan bir miktar vardı, ondan getirdiler, onu içti, sonra ağzına alıp mazmaza yaptıktan sonra kuyuya boşalttı, Kuyunun suyu hem tatlılaştı hem de bollaştı.